Allah-u Alem. Hı. Eğer dersle ilgili ise iki tane mi? Bir soru var canım. Tamam. İki tane, hoca, bir dersle mi hoca... ilgili? Yok, biri dersle ilgili değil de... Neyi? Bir hoca diyor, kadınların kaşını tamamen aldırırsa haramdır. Bir kısmını aldırması herhaldir diyor bize de derin göstersin. Bu şu savunan alimler var mı diye sormuş. Yok kesinlikle öyle bir şey yok. Kaş çekmek konusunda bütün alimler müttefiktir. Ama bacakları, elleri, kolları, göğsü veyahut da bacaklarda çıkan kılları çekmekten alimler ihtilafa düşmüşler. Kaş konusunda bütün alimler müttefiktirler. Ama bir kadın yüzünü çeker mi çekmez mi? Bir yığında şöyle burun altındaki dudak üstündeki bu bıyık kesiminde çıkan bıyıkları çekmek burada ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler diyor bir kadın kaş, kaşta müttefiktirler. Çekmek, çektirmek veyahut da inceltmek, kesmek e, kesinlikle haramdır. Ama mesela kadın, kadının yüzünde böyle sarımsı kıllar var. Veyahut da bıyıkları üzerinde. Veyahut da mesela böyle kolları mesela kıllıdır. Bazı kadınlar kıllıdır. Koca diyor ki ben diyor kılı istemiyorum. Karısına diyor ki bu kılları çek. Veyahut da bacakları kıllıysa, erkek gibi böyle, tamam mı? Veyahut da sarımsı kılları varsa genelde kadınlar bazı kadınlarda kıl varsa sarımsı kıldır. Yani ismi siyah değil erkek gibi. Zayi. İşte bazı alimler bacaklarda, kollarda, yüzde olan kılları çekmekte beis görmüyorlar. Kocalarına tecemmül veyahut da güzelleştirmek için. Bazı alimler vücuttaki bütün kılları çekmeyi sakındırıyorlar. Ama kaş konusunda bütün alimler müttefiktirler. Bu hoca, bu hocanın delili nedir? Onlardan Ona sorsunlar. Sizin bu konudaki deliliniz Kur'an'dan, sünnetten veyahut da dört mezhep, dört mezhep imamın ali, e, kitaplarından veyahutta da ehli sünnet ve Cema cemaatin alimlerden bu konuyla ilgili hani delil göstererek söyleyen kişiler varsa bize gösterin. Yani kaç konusunda müttefiktirler? Haramdır kesinlikle. Ne kesmesi, ne ciletle, ne makasla, ne de minka, minkaçla.